469, numaralı konu, Hazreti Ayşe, Ümmü Süleym ve Ümmü Sulayt el-Ensariye'nin Uhud Savaşı'nda yaptığı hizmetler, evet, Uhud Savaşı'nda halk peygamberi bırakarak kaçtı, ben Ebu Bekir'in kızı Ayşe'yi ve Ümmü Süleym'i gördüm, İkisi de eteklerini toplamıştı, eteklerindeki bilezikleri görüyordum, onlar su veya süt kırbalarını sırtlıyor, sonra yaralıların ağızlarına su veriyorlardı, sonra onları tekrar dolduruyor, yaralılara tekrar su veriyorlardı.